Hazırlayan ve Çelenk Bakra Merhaba İyi haftalar. Hariçten sanat programındayız. Açık radyoda bugün çok sevgili bir dostum, bir konuğum var. Deniz Ova. Geçtiğimiz haftada birlikte oldukça vakit geçirdik. İki sebepten. İlki e, Stenternational dezar Yani Paris'teki Türkiye Atölyesi'nin konuk sanatçılarını belirleyen jürideydik. Birazcık buna değineceğim. Ama asıl Deniz'in programı çok yoğundu. Çünkü küratörlüğünü Yan Boulin'in üstlendiği, Dördüncü Tasarım Bienniali'nin kavramsal çerçevesi açıklandı. Teması Okullar Okulu olarak 12 Ekim'de yapılan basın toplantısında e, duyuruldu. Sıcağı sıcağına Deniz'i Açık Radyo'da konuk etmek istedim ki yapılan bir açık çağrı da var. Hem kavramsal çerçevenin detaylarını Açık Radyo dinleyicileriyle paylaşsın, hem de bu açık çağrıyı duyurmakta biz de bir aracı olalım. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk Çelenk. Hemen kısa de Zara değinmek istiyorum. Ee, biraz bilgi de vermek isterim. Ee, Türkiye'den sanatçılara 40 yaş altı e, sanatçılara Paris'in köklü sanat kurumlarından aynı anda 350 e, sanatçıya ev sahipliği yapan sanatçıların aynı çatı altında yaşayıp çalıştıkları bir alan sunan Sidesar İKSV yönetiminde 2009'dan bu yana sanatçı kabul ediyor. 3'er aylık periyotlarda Paris'te yaşama ve çalışma imkanı sunuyor sanatçılara. Bu yıl ikimiz de seçici kurulundaydık. E, zaten ikimiz de bu e, Stedezer'in aslında programın eski yöneticileriyiz. Ben evet, sana süreyla. devrettim. Sen Tasarım Bieni'nin direktörü olduğun zaman Tuna Ortaylı ve onunla birlikte çalışan Selener Kala devretmiş oldun. Dolayısıyla işin e, arka e, planının da organizasyon sürecini de bilen isimleriz. Ama seçici kurul üyesi olarak e, bu 4 isim belirlemiş olduk o isimleri ben duyurayım sonra sana zor soruyu bırakıyorum ee, gelen başvurular arasından yine bir açık çağrı sonucu gelen başvurular arasından 2018 Ocak Mart dönemi için Gözde İlkin Nisan Haziran dönemi için Ahmet Doğu İpek Temmuz-Eylül dönemi için Alper Aydın ve Ekim-Aralık dönemi için Onur Celitoğlu belirlendi. Seçici kurulda Aslı Çavuşoğlu, Bige Örer, Özer Dicle, Rüçhan Şahinoğlu ve Zeynep Öz de vardı bizim haricimizde. Ee, böylece dört sanatçı daha önümüzdeki yıl üçer aylık periyotlarda Paris'te yaşama çalışma imkanı bulacak. Ee, sanatçılarla sonrasında söyleşiler de düzenleniyor Ocak ayında. 2017 yılında programa katılmış sanatçılarla bir söyleşi, bir buluşma da gerçekleşecek bir tür değerlendirme toplantısı halka açık. Onun tarihini de ayrıca duyururum. Çok başvuru geldi bu sene Deniz. Ee, üstelik de iki etaplı bir seçimde yaptık. Ee, nasıldı? Oldukça zorlandığımızı biliyorum ama zor soruyu sana bırakacağımı söyledim. Küçük bir değerlendirme yapmak istersen neler söylersin? Evet dediğin gibi zor oldu her zamankinden daha zor oldu çünkü inanılmaz çok başvuru aldık bu sene önümüzdeki dönemler için sanırsam 108 veya 110 tane başvuruya baktık Hı -hı. teker teker bu başvurularda aslında geniş geniş portfolyolar sanatçıların kendi işlerini detaylıca anlattığı bazılarının Fransa'ya ve Paris'e gittiklerinde yapmak istediği işlerini anlatan ama bazılarının da özellikle şimdiye kadar çalışma pratiğini anlatan süreçleri anlatan Portfolyoları alıyor Yani uzun bir süre yaklaşık bir buçuk ay Onlara bakıp e, üzerinden bir değerlendirme yaptık Bütün üyeler aslında kendi değerlendirmesini yaptı Günün sonunda ikinci aşamaya kalan e, sekiz, sekiz tane isim evet. oldu Bu sekiz tane isimle de e, onları davet ettik e, Bir sohbetimiz oldu teker teker Kurulun altı tane üyesiyle diyeyim biri de dışarıdaydı. Bu görüşmelerden sonra tekrar oturup aslında teker teker istimler üzerinden değerlendirdik. Hafif çekişmeli de oluyor bazen. <gülüyor> Tartıştığımız, dengeleri tutturmaya çalıştığımız bir toplantı oluyor kendi aramızda. Günün sonunda dört tane isme karar verdik. Bu kararı verirken yani zaten kurallarında da yazdığı gibi hani genç isimlere belki yurt dışı deneyimi daha az olan isimlere yer vermeye çalışıyoruz. Mümkün mertebi bir erkek kadın dengesi tutturmaya çalışıyoruz. İşte coğrafi olarak bir denge olabilir mi ona bakıyoruz. Yani birçok kriter aslında masaya oturttürüp de dört tane isim ortaya hı hı. çıkıyor. Çok da güzel isimler oldu. Çok değişik çalışmalar yapan dört tane sanatçı gidiyor ve bazıları dediğim gibi orada yapmak hayallerinde olan bir işi tamamlamak ve ...hayatta tekrar ele almak istedikleri bir işe çalışacaklar. Bazıları sıfırdan aslında bir eşikten bahsediliyordu. Hı hı. Orada yeni bir döneme girmek, yeni bir pratiği çalışmak için bu fırsatı kullanmak istiyor. E, günün sonunda güzel bir pencere, e, çalışmaların ortasında bir pencere... ...Paris'te devam ettirebilecekleri bir e, çalışma dönemi diyelim. Müthiş. Çalışmalarında bir fark yaratsın hakikaten Paris'te geçirecekleri üç ay. Diğer sanatçılarla tanışma, bir arada olma imkanı ya da hakikaten Paris'te araştırma yapma imkanı hakikaten çalışmalarında bir fark yaratsın. Kariyerlerinde evet. onları belki bir eşik, bir kırılma için bir fırsat sunsun istiyoruz. Ve de hatırlatmak adına önümüzdeki sene başvurular yine yaz sonu, sonbahar Hı -hı. gibi başlayacaktır. Görsel sanatlara özel bir program bu. Deneysel film, tasarım, performatif sanatlar gibi görsel sanatın biraz daha bölgesi Böyle kıyılarına doğru genişletilmiş bir evet. alan var. Bu alanda çalışan 40 yaş altı herkes aslında e, başvuru formlarını doldurarak e, müracaat edebilir. Şimdi asıl konumuza geçiyorum. Geçtiğimiz evet. hafta bu vardı ve birkaç gün önce zaten resmen sonuçları duyuruldu. O yüzden sıcağı sıcağına hariçten sanatta haber e, yapmak istedim. İkimizin de bir arada olması iyi denk geldi doğrusu. Ama asıl konumuz dördüncü İstanbul Tasarım Bienali. Deniz Ova Tasarım Bienalinin uzun yıllardır direktörlüğünü üstleniyor. Bu üçüncü çalıştığı tasarım e, evet. Bienali olacak e, ve her seferinde yeni bir küratörle farklı kavramsal çerçeve, zaman ...zaman farklı mekanlar... ...farklı bağlamlar ve meselelerle uğraşıyor. Dolayısıyla çok doğru bir isim... ...bunu değerlendirmek için. Üstelik eklemek isterim... ...12 Ekim'de bir basın toplantısı gerçekleşti... ...Salon İKSV'de. Sen birebir... Ee, yan Buğlen'le bir sohbet gerçekleştirdin Orada da çok doğru sorular yönelttin Hatta bir ara aynı soruları ben sana mı yöneltsem Diye bile düşündüm Ama yani sen o soruların cevabını almış biri olarak evet. o, o soruların cevabını almamızı sağlamış e da Biri olarak e Benim sorularıma da çok Güzel cevaplar vereceksin eminim Hemen şuradan başlayalım Bu BNN'lerde en büyük tartışma konusu şudur Ya küratör kim? Türkiye'yi yeterince tanıyor mu? Küratörü kim belirledi? Nasıl bir küratör yani pratikten, geçmişten, deneyimden geliyor? Oradan başlayalım. Evet çok güzel. Bu soruları aslında biz de her seferinde kendimize tekrar tekrar soruyoruz. Ee, bilmeyenler için şunu söyleyebilirim. Bizim bir danışma kurulumuz oluyor. Ee, uluslararası isimler oluyor. Türkiye'den isimler oluyor. Bu sene beş e, kişiden oluşuyor. Ee, Serva, Gürdoğan, Meriç, Öner, Tulga, Bayerle, e, Justin McQuark. Ay adını çok güzel söyleyemiyorum. <gülüyor> Buradan özür diliyorum şimdiden. E, ve Nikolaus Hirsch. E, bu beş isimle biz aslında bir önceden tartışıyoruz. Hani geçmiş Biennale'leri değerlendiriyoruz. Ee, bir sonraki Biennale'de yapılmasının veya pratiğinin iyi olabileceği kuratörleri e, üzerinden geçiyoruz. Derken aslında böyle bir uzunca bir liste çıkıyor. E, danışma kurulumuzun önerdiği isimlerden. Bu isimleri de tartışmak üzere bir buluşuyoruz aslında. E, bu buluşmada yine aslında bütün tartışmaya başa sarıp tekrar tekrar aynısını konuşuyoruz. Ve günün sonunda e, bu sefer bir short list, bir kısa liste çıktı hı hı. diyebilirim. Bu kısa listedeki isimlerle Biz birebir sohbetler yürüttük. Bir iki tanesini çok iyi tanıyorduk. Bir iki tanesinin daha önce hiç bu kadar derinlikle konuşmamız olmamıştı. Onların arasından da isteyen işte ben bunu zaten hiç düşünmem. ve hatta da çok isterim diyen kuratörler de olabiliyor. Onlar sohbetimizi yaptıktan sonra Jan Bullen'e karar verdik. Biz ekipçe aslında Jan Bullen'in işlerine, pratiğine, kuratörlüğünü ve akademisyenliğini çok iyi takip eden bir ekiptik zaten. Nedir? Açık radyo dinleyicilere paylaşmak istersen. Ee, şöyle. Kısaca, tabii ki. Bir kere e, Belçika'da çok değişik bir kurum yönetiyor Z33 diye. E, hem tasarım hem güncel sanatı e, pratiğin içine ortasına alan bir kurum, sergi yapan ama düşündüren e, ve bu sergileri yaparken çok e, katılımcı bir süreç e, takip eden bir kurum. Şimdi yeni olarak e, bir de araştırma bölümünü ...biraz daha merkeze aldı. E, tasarımın bakış açıları tabii ki çok daha gün hayatın içinden... ...ve e, bu tasarımı anlatırken farklı katmanları nedir... ...hayatımızda nasıl yer dinliyoru anlatmaya çalışan bir kurum. O pratiğini çok sevdik ki biz de Biennale bunu baştan beri... ...hani deniyoruz diyeyim. E, şöyle deniyoruz. Tasarım deyince çok e, objeler akla geliyor, lüks tüketimler akla geldiği için... ...aslında tasarımın hayatın içinde bir e, farklı noktada da yer aldığını anlatmaya çalış. Yani Bulun da çok hı hı. güzel bir şekilde yapıyor. Ayrıca Eindhoven akademisinde sosyal tasarım bölümünü yönetiyor. Oradan gelen farklı bir düşünce biçimi bir pratiği var. E, ...tasarımı bir... E, ...tasarlanan bir ürün olarak görmek değil... ...ama süreçlerin, insanların, hayatlarının ...belki e, sosyal ortamların... ...tasarlandığı... E, ...pratikler üzerinde çalışılıyor... ...bir de son olarak aslında... M, ...kendisinin yaptığı... ...geçmişte yaptığı sergilere baktığımızda... ...ve özellikle... E, ...Lüblyana'daki... E, ...tasarım Biennale'ni... E, grafik e, değil mi? Yok hayır tasarım aslında mı? endüstriyel tasarım tamam. e, Biennale'i... ...diyebilirim. Gra grafik e, tasarım Biennale'de... Biennale de çok meşhurdur o ona gitti. Aynen. Hakkında. Hatta şu an galiba hı hı hı. grafik tasarım bir Biennale'de var ki Lübriyana'da 25. edisyonunu yapıyor. Çok eskidir 50. yılını beraber yapmıştı kutlamıştı yan boğulun bu Biennale. Neyse oradaki pratiği de çok daha kutunun içini açan diyeyim süreçleri biraz daha içine alan ve seyirciyle paylaşan bir Biennale'di ve yine çok katılımlı bir Biennale'di. Bir farklılık olarak oradaki parametreler işte katılımın veya katılımcıları yönetecek olan... ...yönlendirecek olan tutorlar... ...mentorlar belliydi. Hı hı. Ki bu sefer öyle bir şey yok. Acaba bu pratiğin İstanbul'da tasarım... ...biyeneli çerçevesinde... ...tekrar farklı ele alışını e, nasıl yapabiliriz... ...nasıl e, çalışabiliriz... ...düşünerek aslında çok sevindik. Harika. Yani e, Böyle kavramsal çerçeve... <gülüyor> ...otomatik olarak geçmiş evet. olduk. Zaten ona bağlamak istiyordum. Çünkü İstanbul bienellerinin... ...en önemli alameti farikası... ...hakikaten küratörün kendi imzasını bir yazarmış, bir sanatçıymış gibi kendi imzasını atıyor olması çok esnek formatlar söz konusu her şey değişebilir. Tabii ki yapılabilirlikler ölçüsünde ee, ama onlara büyük bir Özgürlük sunuyorsunuz. Dolayısıyla kendi imzalarını atıyorlar. Bu imzada elbette geçmiş pratikleri son derece belirleyici oluyor ya da ve evet. üstüne de İstanbul'a dair yaptıkları araştırma elbette belirleyici oluyor. Bu yıl, daha doğrusu önümüzdeki yıl 22 Eylül 4 Kasım 2018 resmi tarihleri bu. İKSV tarafından hmm. düzenleniyor. Temayı da geçtiğimiz hafta Okulların Okulu A School of Schools İngilizce'de olarak duyurdunuz. Nedir Okulların Okulu? Böyle çok e, <gülüyor> görkemli evet. bir şey. ya. Okulların Okulu, ustaların ustası gibi çok görkemli bir şey e, çağrıştırıyor kulağa. Çok ufak bir düzeltme yapacağım. Özellikle hmm. Okulların Okulu demedik. Okullar Okulu okullar dedik. Okullar Okulu. Pardon. E, evet. Çünkü senin dediğin gibi böyle bir üst okul yaratmak gibi bir derdimiz yok. Ama e, okul temasını çok daha okulu daha geniş bir pratikte görmeyi arzu ediyoruz. O yüzden a school of schools e, derken e, birçok okul metodolojilerini belki içine alan ama yeni deneyleri de e, içinde barındırabilecek, sindirebilecek, e, yeni bir şeylere yol atışabilecek bir okul çalışma platformu aslında kurgulamak istedik. O yüzden ee, İngilizce'deki S school of schools buradaki o bir evet, vurgusu önemi herhalde evet. çeviriye yansıtmadıysanız dahi. Evet. Ee, şöyle çok platformlu bir bienal olarak bahsediyoruz. Çünkü çok fazla pratiğin bir araya geleceğini umduğumuz bir bienal. Öyle de kurgulamayı e, hayal ediyoruz. Hayal ediyoruz diyorum çünkü biz bir açık çağrı yaptık. Bu açık çağrı sonucunda genelde ne olacağını bilmediğimiz için hem kafamızda kurguladığımız küratörümüzün kurguladığı bir e, çalışma biçimi var Ama aynı zamanda şu an hiç düşünemediğimiz veyahut da hiç daha dünyada fark etmediğimiz pratikler olabileceğini düşünerek çok geniş bir açık çağrı yapmak istedik. Hı hı. İşte burada belki önemli olan geçmişte özellikle tasarım alanında ve mimarlık alanında Bauhaus gibi akımlarının pratiklerin bu dönemde ne olabilirdi? Yüz yıl sonra nasıl çalışılabilirdi? Belki bir farklılık katabilirsek nasıl bir farklılık katabiliriz? Arayışı diye basitçe anlatabiliriz. E, bu deneyleri yaparken süreçleri demin de anlat gibi, anlattığım gibi açmak istiyoruz. Süreç derken de aslında bizim için biener şu an başladı. <Gülüyor> o yüzden önümüzdeki sene o... Belki de kısa gelen altı haftalık süreyi e, bir yıla yaydık. E, bir yıla yaydık demek şu oluyor... ...yine başvurdu, e, başvuran e, çalışmalarla beraber... ...Ocak'tan itibaren bir takım çalışmaları başlatmak istiyoruz... ...pratikleri başlatmak istiyoruz. E, belki çağrıyı anlatmak... E... Çok iyi olur onu soracaktım. İki, yani iki tane burada çok belirleyici şey var şu anda... ...Tasarım Biennial ile ilgili duyurduğunuz. İlki sek sekiz başlık var... 8 bölüm var, 8 tema var. Bunları bir açmak isterim. İkincisi de bu programı hemen sıcağı sıcağına yapmak istememin temel sebeplerinden biri yaptınız açık çağrıydı. Yaklaşık iki aylık bir başvuru süresi tanıyorsunuz ve hem şahıslara hem kurumlara anladığım kadarıyla bir açık çağrı yapıyorsun sunusun. Her iki konuda da bilgi verirsen çok iyi olur. Tabii öncelikle temaları anlatayım Şimdi okulları çalışırken veyahut da okul temasını çalışırken klasik okuldan uzaklaşmak bahsettik. Aynı zamanda klasik tasarım bölümlerinden de biraz uzaklaşalım istedik. Şu anlamda biz bir 8 temayı belirlerken grafik tasarım moda veyahut da endüstriyel tasarım diye belirlemedik. Aslında konular belirledik. O konuların altında bütün tasarım alanlarından ve tasarım dışında olan alanlarda çalışan insanların bir araya gelebileceği platformlar oluşturmak gibi düşünülebilir. şu 8 temayı söyleyeyim. Bu 8 temeyi ...söyleyince belki biraz daha kafada canlanır... Ee, ...bir ölçüler ve haritalar... ...zaman ve dikkat... ...Akdeniz ve göç... ...felaketler ve depremler... ...yiyecekler ve gelenekler... ...örüntü ve ritim, ...para ve sermaye... ...ve parçalar ve... ...cepler... Evet. ...diye konularımızı toparladık... Ee, ...bu konular altında... ...dediğin gibi... ...kişiler, kurumlar aslında... ...belki de katılımcılar ve okullar olarak... E, ...başvuru kabul ediyoruz... ...okullar ne demek oluyor... ...okullar aslında şu demek oluyor... ...bu bir kişi olabilir... ...bir kolektif olabilir... ...bir kurum olabilir... ...ama yeni bir metodolojiyle bir şeyi... ...çalışmayı dert edinen... ...herhangi bir kurum bir kişi... ...başvurabilir diyebilir ki... ...işte ben ölçüler ve haritalar... ...teması altında... ...bir atölye çalışması yapmak istiyorum... ...bu atölye çalışmasındaki pratiğim şu olacak... ...bu çalışma bir saat... ...veyahut da sekiz ay sürecek... ...diyeyim... ...bir öneride bulunabilecek... Burada şöyle bir şey de diyebilir, benim bu okulu çalışırken zaten 10 tane beraber çalıştığım şu alanda çalışan insan var ve bunlarla beraber bunu yapıp sonunda bir ürün e, Hı -hı. çalışacağız diyebilir. E, ama şunu da aynı zamanda diyebilir, bir okula başvuruyorum, böyle bir fikrim var. İşte atıyorum bir haftalık bir kolokvim e, yapacağım ama benim bunu beraber çalışacağım... Arkadaşlarım yok. Hem bu okula başvuruyorum hem ama mümkünse bu kabul edildiğinde benimle çalışacak isimlerle bir araya gelmek istiyorum diye bir başvuru yapabilirim. Dolayısıyla siz aslında küratöryel destek de verebilirsiniz ya da içerik oluşturması aşamasında da devreye girebilirsiniz diye mi anlamalıyım? Sadece ağırlamak, kolaylaştırıcı olmak, organizatör olmak, prodüktör olmak değil ama aynı zamanda içeriği de birlikte şekillendirebileceğiniz işbirlikleri söz konusu olabilir. Olabilir. Yani... E bütün yani yapılan başvurunun kapsamının ne olduğuna bakarak aslında öyle yönlendirmeler de yapabiliriz. Sonuçta bizim de bir fikrimiz var Hı -hı. bu konuyla ilgili ama e, gerçekten hayalimizde olmayan şeyleri de burada burada görebilirsek çok güzel bir birleştirme, bir karşılaşma anı olabilir diye umuyoruz. Peki BNL'e dahil olan her program, proje, katılımcı, okul vesaire hepsi bu açık çağrıyla mı bir araya getirilecek? Ee, ...şöyle diyebilirim... ...aslında hani bir sergiyi oluştururken... E ...konuyu tamamlayıcı veyahut da anlatan unsurlar olacaktır, sergilemeler olacaktır. Hı hı. Burada e, daha önce aklımızdan geçirdiğimiz ve hali hazırda beraber çalışmaya başladığımız e, projeler olacaktır. E, bu arşivlerden çıkardığımız bir takım belgeler olabilir, İşte haritalar olabilir... Hı hı. ...veyahut da e, o örneği verildiği için söyleyebilirim... ...Pera gördüğümüz ölçülerle ilgili olan sergiden bir kısım olabilir hı. ama aynı zamanda... E, ...açık çağrıda... E, ...bulduğumuz projelerin... ...yani çıktılarıyla beraber... ...sergide de yer alabilecek... ...yani aslında bir karma olacak... E, ...ama... E, ağırlıklı olarak e, seçilmiş veya seçilmemiş e, açık çağrıdan gelecek gibi bir ön e, programımız yok okay. henüz şu an. Okay. E, i̇kisini birbirinden ayrıştırmak gibi bir şey var mı peki? İkisini birbirinden ayrıştırmak gibi bir durum yok. Hı -hı. E, temanın altında bir şey isleniyorsa o temanın altında hem kuratörün seçkisi hem ama açık çağrıdan ki o yine kuratör yer bir seçki aslında bakılırsa açık çağrıda... Zaman içinde çalışılan projelerde olacak. Bir öte taraftan Hı -hı. öğrenciler, öğrenciler diye adlandırdığımız bir başvuru başlı daha doğrusu katılımcı ismi var diyeyim. Burada da bir okulla bir metodolojiyle değil de ama katılımcı olarak başvurmak isteyenler için bir çağrı. Her türlü meslekten olabilir diyeyim. İşte matematisyen de olabilir, felsefeci olabilir, ama sanatçı, tasarımcı olabilir, bir robot olabilir, bir makine olabilir. <gülüyor> Yani e, çağımızda bunlar da mümkün olacağını düşünerek e, böyle bir başvuruda alıyoruz. Dediğim gibi burada birçok e, iş hem okullar hem öğrenciler bir araya geldiğinde onları e, birbirlerini tamamlamasını ve beraber çalışmasını sağlamak istiyoruz. Peki bu tüm dünyaya açık bir çağrı. İki tane web sitesi yaptınız zaten Türkçe evet. ve İngilizce tema başlıklarıyla ve 15 Aralık'a kadar da bir başvuru süresi tanıdınız. Somut olarak nasıl başvurabiliyoruz? Yani Dünyanın dört bir tarafından herkese açık aslında. Aynen herkese açık bir çağrı. Hem Türkçe hem İngilizce başvurularımızı e, alabiliyoruz. Web sitelerine gittiğinizde aslında bir Google e, Doc diyeyim e, bir forma sizi yönlendiriyor. O formda gayet net size sorular soruyor ve doldurmamız gereken bölümlere ayrılmış bir şekilde. Buna ek olarak bir portfolyonuz varsa portfolyonuzu ve hani bir e, kendi pratiğinizi anlatan veyahut da kabiliyetlerinizi diyeyim Hı -hı. anlatan bir döküman istiyoruz. Son derece basit. Belki ...yarım saatinizi bile almayacak bir başvuru dosyası. Ee, heyecanlanan herkesin başvurmasını e, istiyoruz. Uluslararası bir çağrı yaptık. Bu şu anlamı da geliyor aslında. Biz bu dönemde sırf bütün bu çalışmalar Türkiye'de... ...veyahut İstanbul'da olacak diye bakmıyoruz. Hatta İstanbul dışı da bazen bir soru işareti oluyor ya. E, i̇stiyoruz ki farklı Türkiye'deki farklı kentlerde de çalışmalar Hı -hı. olabilirsin. Ama yurt dışında da e, bir iyi bir okul önerisi varsa... ...bir içimize... E, Yani içimizde, pratiğimizde çalışabileceğimiz bir şey varsa belki e, atıyorum Çin'de de bir şey olabilir. Latin Amerika'da da bir okul varsa belki uzaktan çalışacağımız bir metodoloji oradan olabilir. Yani böyle tüm dünyaya açık bir çağrı yapma sebebi budur. Tamam e, schoolofschools.iksv.org adresinden ya da sadece www.iksv.org adresinden de, iksv'nin web sitesinden de ayrıntılı bilgi alınabilir durumda. E, önemli detay 15 Aralık 2017 dünyanın her yerinden gelecek başvurular için son tarih olacak. Evet. Peki şuraya geçelim basın toplantısında özellikle dikkatimi çeken e, bir şey vardı bu temaları e, anlatırken e, küratörün yan e, buğlenin gözü parıldıyordu e, bazıları özellikle bizim içinde bulunduğumuz coğrafyaya ya da içinden geçmekte olduğumuz döneme e, dair son derece anlamlı başlıklardı e, mesela aklıma şu geldi sen biener'in direktörü olmasaydın bunlardan hangisine başvurmak isterdin ya da hangisi en çok ilgini çekiyor? Yani bu e, ayırım yapmak çok zor e, üzerinde aslında e, baya bir düşündüm ama e, tek bir cevap veremiyorum e, iki cevap ver vermek isterdim iki Hı -hı. konuya e, cevap vermek isterdim tabii e, bir genel direktör olarak belki biliyorsunuzdur sürekli bir para arayışımız vardır <gülüyor> ve bir şey denkleştirme o yüzden para ve sermaye konularında mutlaka bir şey yapmak isterdim <gülüyor> çalışma tamam. çok güzel sadece kişiler olarak sormak istedim yani işim biraz da esprili yanıydı <gülüyor> mesela ben de galiba akteli ...ve göç tabii çok ilgimi çekiyor... ...biraz vakit ayırabildiğim alanlardan biri olduğu için... ...ama bir şey... ...felaketler ve depremler alanında... ...mutlaka bir çalışma, bir araştırma yapıp... ...bir faydam olsun isterdim... ...hem ekoloji anlamında... ...hem de içinde yaşadığımız bölgenin... ...özelliği itibariyle... ...deyim bunu kısaca geçeyim... ...ama 8 temanın en azından ikisini... ...üçünü biz Denizova ile aramızda paylaşmış olduk... ...biz de hazırlanıp başvuruda... ...bulunacağız <gülüyor> yakında gibi gözüküyor... ...şuraya geçelim geçelim. Basın toplantısında da aslında aklıma gelen sorulardan biriydi bu. Ee, bir kelimeyi sıklıkla kullandığı yan Bulen. Legacy yani mi miras olarak Türkçeleştireyim bu kelimeyi. Belki biraz daha fazlası ama e, okullar okulu olarak açıkladığı temayı Bauhaus'dan bu yana başka okulların da isimlerini zikrederek elbette e, bir takım alternatif eğitim modellerinin varlığını e, yani onların hakkını teslim ederek sen de gündeme getirdin yine Bauhaus'dan Hmm. Ama Black Mountain Koleji, Global Tools, Sigma Group gibi alternatif tasarım eğitimi inisiyatiflerinin açtığı cesur alanın biz mirasına da bir bakacağız. Yani bunu, bunu bugün nasıl ele alabiliriz bunu da değerlendireceğiz dedi. Bir diğer legacy yani miras kelimesini özellikle vurgu yaptığı şey ise İstanbul Tasarım Bienniali'nin kendi geçmişiydi. Yani geçmiş tasarım Bienniali'nin, geçmiş İstanbul Tasarım Bienniali'nin mirasına da sahip çıkacağız... ...dedi. Bu anlamda geçmiş tasarım... ...Biener'inden nasıl feyiz alıyorsunuz? Sen de üçünde birden direktör olarak... ...çalışmış biri olarak ya da... ...Baba House'dan itibaren bahsettiğiniz... ...diğer alternatif eğitim modellerinden... ...diye sorayım. Ee, evet şöyle birinci... ...Biener'de ben... E tabi yoktum aslında seyirciydim diyeyim ikinci bir yenerden itibaren ekiple çalışmaya başladık ama şunu e, gayet net söyleyebiliriz biz e, İstanbul Tasarım Yeneli olarak hep diğer tasarım etkinliklerinden farklı olarak e, düşündüren soru soran ve aslında deneylere yer veren e, bir platform olarak kendimizi e, konumlandırdık ve bunu biraz e, son beş buçuk altı sene içinde de otutturduk diye düşünüyoruz e, birinci bir yenerde daha deneysel e, şeylerin olduğu Daha deneysel belki de bize gelen bir e, sergi bizimle e, bizi bekledi. E, i̇kinci bir yenerde geleceğe dair bir takım şeyler söylemeye çalışıyorduk. E, son bir yenerde, üçüncü bir yenerde çok araştırma ağırlıklı, araştırmalardan araştırmalardan daha doğrusu yola çıkan e, projelerin yer aldığı bir sergiydi. ve Bunların hepsini topladığımızda aslında bir dakika bir daha okula geri dönmek gerekiyor galiba. Bunları tekrar çalışmamız ve düşünmemiz gerekiyor diye e, yola çıkıldı diyebilirim yani çünkü bu son 3 BNR'de yapılan çalışmaların hepsi hala gayet geçerli ee, ve buradan yine feyiz alabileceğimiz bir iki tane çalışma vardır onları devam ettirebileceğimiz çalışma vardır diye yola çıktık ve aslında hepsine tekrar bir daha bakıyoruz bir iki tane aklımızda olan proje var dördüncü BNR'e kadar da devamını ya da ayağını uzatabileceğimiz bir iki proje olabilir mi diye bakıyoruz ee, sanırım önemli olan aslında tasarımı farklı bir platformda işleyebilmek tasarım konusu Bunu biraz belki kendi bağlamından çıkararak da e, görebilmek ve e, son bir yerlerde de çok e, anlattık bunu. Gerçekten insan, e, insanlık ve gezegenimizin üzerinde yarattığı etkiyi tekrar düşündüğümüz noktada belki pratiklerimizi gerçekten tekrar bir daha e, bildiklerimizi unutup yeni şeyler, ezberi bozup yeni şeylerle devam etmemiz gerekiyor. Belki bunu önümüzdeki bir Biennale'de netleştirebiliriz. Peki harika. Resmi tarihleri 22 Eylül 4 Kasım 2018 4. İstanbul Tasarım Biennale Okullar Okulu başlığı altında. Harikten Sanat programında Deniz Ova'yı ağırladık. 15 Aralık'a kadar da açık çağrıya başvurabilirsiniz. Biz de çalışmalara başlayalım Deniz'ciğim. Görüşmek üzere. Çok önümüzdeki teşekkürler yaptım. Çelenk. Harikten Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.